Tağündü belli, semiyi ilelimi, min al şeytanı radim. Bismillahi al aziz, al hakim. Alhamdulillah rabb al alemin, ve salatu La ikrāha fi'd-dîn. Kat tabayyana'r-rushtu min'l-gayb. Ve men yakur bi-Dâvûti ve yu'min billâh fekad istemsake bil-urvetil-üska. Len tisâma lahâ ilâ âhiril-âyât Kardeşler Allah'a iman eden toplumların, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman. Çünkü Allah kavramı, Hz. İbrahim aleyhi efsane ve selamın ardından gelen dinlerde, Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslam'da hemen hemen ortak bir kavramdır. Allah Azimüşşan hakkında en doğru iman, en doğru inanç, elbette ki Allah'ın son kitabı Kur'an'da yer almıştır. Allah tasavvuruna baktığınız zaman Hristiyanlığın ve Yahudiliğin Allah tasavvurunda İslami açıdan bir takım sıkıntılar mutlak anlamda vardır, mevcuttur. Kur'an'da Hristiyanların ve Yahudilerin İbrahim'i tevhid üzere ona dönmesi açısından ve onların Allah hakkında söyleye geldiği, inana geldiği bir takım hususların yanlışlığı noktasında pek çok ayet-i kerime yer almıştır. Allah pek çok ayet indirmiştir hepsine girdiğimiz zaman inşallah bunları ayrıca konuşacağız ama her üç dinin de bir e, meselede her üç dinin de mensuplarını gerek tabilerin gerekse alimlerin hahamların efendim rahiplerin ve imamların büyük müştehitlerin, alimlerin din hususunda anlayışlarını irdelemek ve avamın onlara iman eden, o insanların peşinden e, gidenlerin dini nasıl anladığını e, buna göre anlamak lazım. Yani din ne demektir? Önce kavramamız gereken en önemli husus bu. Ben filanca dine girdim, filanca dine mensubum ne demek, ne anlam ifade eder? Din kavramı yerinden oynamış bir kavram. Esedle söylüyorum sadece Yahudi, Hristiyan ya da Müslümanlar için değil. İnsanlık açısından da yerine oturması, doğru anlaşılması gereken bir kavram. Neden insanlar dini doğru anlamak, dinin ne demek olduğunu Doğru anlamak zorunda. Çünkü eğer dini bir insan olarak, yani hiçbir dine mensup olmayan bir insan, bir birey, fert olarak doğru anlarsak, bence dine dair gelen, yani geleneksel söylem yüzünden, Allah için, din için, kutsal, manevi değerler için inanç, iman etmek, gibi güzel değerler için e, aklımızda oluşmuş pek çok ön yargıyı da ne yapabiliriz? Dini doğru anladığımız zaman, din kavramını, terimini doğru kavradığımız zaman ön yargılarımızın pek çoğunu da dinlere ve dinlerin mensubuna dair ön yargılarımızın pek çoğunu da zihnimizden atarız ama Fark edelim ki ateist, Allah'a e, inanmayan ya da deist bir insan var karşınızda. Onun penceresinden baktığınız zaman dinde maalesef insanlığın genelini e, cezbedecek e, geleneksel anlamda baktığınız zaman geleneksel anlayışın ışığında baktığınız zaman dinlere, İslam'a olsun, Yahudiliğe olsun, Hristiyanlığa olsun, onu Allah'ın indirdiği gibi değil de, anlatılan efendim doğru ve yanlış şekilde izah edilen bir din, bir yaşam tarzı olarak görüyorsunuz. O yüzden din önemli. Bir adam ne anlamda dindardır, ne anlamda dinsizdir? Bunların yerine oturması için nerede kafirdir? Ne, yani Hristiyanlık açısından, Yahudilik açısından, Müslümanlık açısından nerede kafirdir? İyi anlamak lazım. Bir defa herhangi bir dine mensup olduğunu söyleyenlerin dinin ne demek olduğunu iyi anlaması lazım. 2-3 hafta önce Hristiyanların kilisesine gittik. Önceki sohbette bahsetmiştim. Ve aynen bakış açısı, aynı bakış açısını, yani benden isen kabul. Ama benden değilsen, yani benim gibi inanmıyorsan o zaman benden değilsin, cehennemliksin, kafirsin. Efendim, bakış açısını dışlayan Allah'ın katiyen sahiplenmeyeceği bakış açısı nedir? Dışlanmaktır. Dışladığınız zaman Allah adına mı dışladınız? İyi düşünün. Bir Hristiyan olarak bizi dışladığınız zaman İsa Mesih aleyhisselatu vesselam bize göre tek ilah ve Rab olan Allah'tır. Ama size göre İsa Mesih, Rab Mesih, sevecek mi? Bir Müslüman olarak kiliseyi ziyaret ettik ve oradaki acıyı, ıdırabı, iliklerimizin, tırnaklarımızın ucuna kadar, hücrelerimize kadar hissettik. Hissetmek zorundayız. Şöyle düşünmedik. Bunlar Hristiyan. İran'dan kovulup gelmiş ve işte sonuçta tövbe haşa, kafir bunlar gibi. Bunlar her türlü haksızlığı ve zulmü hak ediyor. İşte dini yanlış kavradığınız zaman bunu demeye başlarsınız. Kafir. Bizden değil. Bunu dediğiniz zaman da Kafir dediğiniz zaman da karşımızdaki insanın gerçekten kafir mi (parantez içerisinde) anlamadan kanını, malını, ırzını ibahe mübah etmiş, mübah saymış olursunuz. Tekfir meselesi tehlikeli bir meseledir. Bugün ee, vahhabi, selefi anlayış basat demeyeceğim. Yani şimdi Türkiye'deki sünniler de kendilerini basat, ehli sünnet olarak düşünüyor. Katiyen yanlış. Kesinlikle. Birisi Şiiler hakkında Selefi Vahhabi birisi Şiiler hakkında ne düşünüyor? Onlar müşrik türbeleri tapıyorlar. Vesaire gibi. Filan falan şeylerden kendi mezhebinden olmadığı için tekfir ediyor. Aynı şekilde sünniler de şiiler de sünnileri çeşitli şekilde tekfir ediyor. Bu tekfir meselesi Hristiyanlar tarafından Müslümanlara yapılıyor. Mesela Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam tahrif edilmiş incirde İncil'de yalancı peygamber olarak geçer. Biz kiliseye gittiğimiz zaman Hristiyan mı olduk? Yok. Onlar dua ederken hayırlı, güzel, iyi şeyler, barış, esenlik, mutluluk, huzur gibi şeyler için esaslar, ilkeler için dua ettiler. Biz de amin dedik. Yerlerinden, yurtlarından, inançlarından dolayı Şii İran'dan, yani Müslüman Şii İran'dan kovulmuş, sürülmüş, gurbette de ikinci bir zulme, yalnızlığa itilmiş. O insanların uğradığı haksızlığı ve zulmü göremezlikten, görmemezlikten gelemeyiz. Umursamamazlık edemeyiz. Bu yüzden o insanları bir defa olsun ziyaret ettik ve kendilerine açık bir şey söyledik. Çünkü sohbetin sonunda Farsça idi. Biz Türk olduğumuz, Türkçe konuştuğumuz için anlamıyoruz Farsça neyin nesidir. Farsça sohbetin sonunda bize söz verildi, denildi ki ee, ne söylemek istersiniz? Zannedersem onlar e, bizim e, Hz. İsa Mesih aleyhisselama e, tek Rabbi ve ilah olan Allah'ı inkar ederek onu Rab kabul edeceğimizi zannettiler ki Allah'ın hiçbir peygamberine ve kuluna evliyasına ve alimine müftüsüne, şeyhine, ağasına, imamına, evliyatına, Allah'ı terk ederek, Allah'ı bir kenara bırakarak Rab ve ilah muamelesi yapamazsınız. Bu çok ağır bir şey. İşte gerçekten sizi bu dinden çıkartır. Hangi dinden? İbrahim aleyhissalatü vesselama indirilmiş ve İslam'ın da İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ona gerçekten iman eden kimselerin insanlar içerisinde İbrahim'e ve İbrahim'in tevhid dinine mensup olmakla addedilebilecek. Gerçekten İbrahim'i tevhid dinine mensup olarak görülebilecek tek bir ümmet. İnne e'zle'n-nasi bi İbrahimel-lezinettebe'uhu fehadzen-nebiyyu vellezine amenu Kavramlar öyle yerinden oynamış ki biz bir Müslümana, Hristiyana, Yahudiye inandıkları Allah nasıl bir Allah ise Onların din ve ifade özgürlüğünü zedeleyerek, çiğneyecek şekilde, dedeleyecek şekilde, sırf onun dinine ve mezhebine inanmadığı için, Yahudinin Müslüman katletmesini tasvip etmiyoruz. Müslümanın Yahudi katletmesini tasvip etmiyoruz. Şiin Hristiyan katletmesini tasvip etmiyoruz. Vahabinin Şii katletmesini tasvip etmiyoruz. Böyle bir dinden Allah'a sığınırız. Bu din nasıl bir din? Ebu Zerr el-Gıfari radıyallahu anh Ebu zerc çöle sürendi. Din anlayışı, böyle biz din. İtaat etmeye mecbursun. Zorbalık ve diktatörlük. Ben böyle inanıyorum, inanacaksın dediysem, böyle inanacaksın. Evet. La ikrahe Fiddin. Ayetini doğru anlayabilmek için evvela Kur'an'daki din kelimesinin hangi anlamlarda kullanıldığını, nerelerde, hangi şekillerde kullanıldığını iyi anlamak lazım. Fakat evvela din hakkında özet bir tanım yapmaya çalışalım. Din nedir? Hak din. Hak din demek, hak sistem demek. Yani bugün bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Hukuku var, ekonomisi var, şuyu var, buyu var vesaire her şeyi var. Bu bir sistem. Bizi kanunlarla çevrelemiş. Anayasası var, kanunları var, kurumları var. Ee, ve gerçekten de hak dine en yakın sistem. Çok eksiği olmasına rağmen ulaşılması gereken noktada olmamasına rağmen günümüzdeki çağdaş sistemler. Çünkü çağdaş sistemler ne zaman hak din olur, hak sistem olur. Yani hak dinden hak sistem anlamak zorundayız. Yoksa din kelimesini yanlış anlarız. Yanlış anlayınca ne yaparız? Demin ifade ettik, birbirimizin, işte sen ben hak dinim, sen batıl dinsin, birbirimizin dinine mensup değiliz. O yüzden sen kafirsin, vur boynunu. Hapiste süründür. Benim mezhebinden değilmiş. Sürgün et gittin. Haksız yere yurdundan sürmek. Önce hak din ne demek? Onu anlamak lazım. Hak din barışın ve refahın paylaşımın sosyal adaletin ve gerçek hukuki manada, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir sistem demek. Hak, din. Çoğu geleneksel düşünen insanlar, diyecek ki böyle bir tanım mı olur? Din dediğiniz şey, insanları dünyada ve ahirette gerçek mutluluğa ulaştıran klasik tabirle. İyi de bunun bu din tanımının, bu din tanımıyla ne gibi bir farkı var? Hiçbir farkı yok. Dinden neyi anlamalıyız? Din gerçekten İslam'ın Allah katında tek hak din olan İslam'ın hakim olduğu sistem demek. Ama bu sistemi birileri şöyle anlamasın. Müslümanlar hakim ya da İslam'ın filanca mezhebi hakim. O yüzden o dinden olmayanlar katledilir ve dünyada kafir kalmaz. Hani şöyle bir ayet var ya: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Buradaki din Yahudilik ve Hristiyanlık ya da e, diğer Budizm vesaire gibi dinler değil. Burada dinden kastedilen şey bütün yaşamı kuşatan bir ilahi sistem. O yüzden Allah azimuşşan Uduhulu fissil mikâfeten Toplumsal uzlaşıya davet eder insanları. Toplumsal uzlaşı. İşte İslam bu toplumsal uzlaşıyı barışı sağlayan dindir. Yani İslam dediğiniz zaman sana gelip de bak filancası bizim tarikatten değil. Filancası şeyh değil. O işte sünni e, değil. Aman filan değil. Bunları böyle birbirine kırdıran filancası Yahudi filancası Hristiyan değil. Birbirine kırdıran bir Böyle bir din yok. Hak din, hak sistem. Allah neyi neye çağırıyor? Vessulhu hayru. Barış her şeyden daha hayırlıdır. Barış hayırlıdır. Barışı nasıl sağlayacaksınız? Uduhulu fissilmi kafeten. Devamı da var. وَلَا تَتَّبِعُوا خُدُوَاتِ الشَّيْطَانِ Sakın ha sakın, şeytanın adımlarını takip etmeyin. O halde din nedir? Din, Allah'ın insanlara sunduğu ilahi adalet, barış ve refahı ifade eden sistemin adıdır. Allah katında tek bir din vardır. Yani Adem aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi efsalü salati ve selama kadar İslam adını almıştır. Din. Din demek Allah'ın katında İslam demek. İslam demek silm demektir. Silm. Uzlaşı. Uzlaşı nasıl olacak? Yani İslam La اِكْرَاهَ فِي الد۪ينَ Dine girmede, Allah'a iman noktasında dine girmede ya da dinin ilahi barış sisteminin getirdiği evrensel anlamda getirilmiş ilahi dine o dinin hukukuna tabi olmada zor, zorlama, zorbalık yoktur buyurmaktadır. O halde din Allah katında silim demektir. Silim. Silim nasıl olacak? Ullaşı Müslüman'ın, Hristiyan'ı katletmesi, Şii'nin Sünni, Sünni'nin Şii'yi kesmesi, doğraması şeklinde mi olacak? Allah böyle bir din mi getirmiş? Allah'ın Peygamberi aleyhissalatü vesselam böyle bir vahşet dini Böyle bir zulüm ve zorbalık sonuçta zulüm ve zorbalığa dönüşecektir. Hakim olduğu zaman bir din eğer istikbara, istidada zulme, adaletsizliğe tahvil olursa hak din olmayı dönüşürse yani hak din olma özelliğini yitirir, hak din olmaktan çıkar. dini inanmak ve inkar etmek anlamında anlarsanız tabii ki ne yapmanız gerekir Müslümansınız Allah üçün üçüncüsüdür diyeni öldürmeniz gerekir. Dini dini herkesi kuşatan bütün insanları çünkü kafir kelimesini Allah azimüşşan Kur'an'da kafeten lin nasi ve nedir. Tüm insanlara müjdeleyen ve uyaran olarak gönderdik. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın şu daveti: "Udulu fi's silm kafeten ve la tetbiu şeytan evrensel barış gerçek adalet ve hakiki anlamda paylaşma dinine davettir. Bu sistem, bu din. Bu dini inanmak ve inkar etmek şeklinde anladığınız zaman, Yahudileri ve Hristiyanları ve sizin mezhebinizden olmayanları katletmeye başlarsınız. Bu dinin adı, bu zaman İslam olmaz ve Vahşet dini olur. Vahşet dini olur. İslam'da savaşın meşru olması için katiyen birilerinin ülkenize girip bir şekilde ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu katletmesi lazım. zahiri savaş. Görünmeyen savaş ve sömürü yöntemleri de vardır, onu da inşallah başka bir sohbette konuşuruz. Ama harp, gerçek sıcak savaş anlamında bunun meşru olabilmesi de sadece böyle bir şeyle mümkündür. O yüzden şeytan uzlaşıyı, böl uzlaşıyı yani yoksul ve mazlum kimselerin uzlaşmasını, insanların birbiriyle dost ve kardeş olması Mesela, ya iyyun nasu inna khalaknakum minzekerin ve unta ve jannakum shuubal ve qabaila li ta'arafu li ta'arafu. Ya iyyun nasu. Ayete bakın. Ayeti doğru anlayın. Ayet nasıl başlamış? Ey insanlar, ya iyyun nasu şöyle bir parantez açsak desek ki, tevil olacak ya, Ya eyyüennâsudan kasıt Müslümanlardır. Neden? Çünkü Allah şöyle söylemiş, İnne ekrameküm indallahi etkâküm Sizin Allah katında en kerem, şeref, yücelik, sahibi olanınız, takvalı olanınızdır. O yüzden burada insanlardan neyi anlamak lazım? Müminleri, Müslümanlara, Allah'a iman ettim diyenleri anlamak lazım. Tevil ya, batıl bir tevil. Halbuki orada kastedilen şey, sömürüden ve zulümden kaçınanlar demek. Sizden kim? Ey insanlar, biz sizi Tanışasınız diye. Şu'ub ve kabail. Şu'ub ve kabail. şab yani. Şu'ub ve kabail. şab bir düşünce, bir yerin farklı düşünen, farklı bir kimliğe sahip halk demek. Kabile farklı ırktan çıkmış kimseler demek. Farklı bir kimliğe sahip, dine ve dile sahip halk demek. Şuuben ve kabail. Farklı kimliklere ve farklı ırklara sahip kimseler olarak yarattık. İnne ekrameküm ekrameküm men ekramun nasi insanların Allah katında en üstünü şereflisi nedir? Etkâküm en çok takvalı Olanlarınızdır. Olanınızdır. Ya eyyühen su, inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnaküm şuuben ve gaba ile lite'arafu tanışmaktır. Ya Rabbi, Sen insanları niye farklı dinden ve ırktan yarattın? Lite arafu, tanışsınlar diye. Peki, tanışmak nedir? Ulaşmanın, silme dahil olmak. Allah'ın emrettiği, Hudukulu silmi kafeten ve la tettebi'u huduvatil şeytan. Hepiniz topluca ey insan oğlu, Yahudi, Hristiyan, Müslüman, putperest, Deist, Ateist vesaire, uduhulu fislmi kafeten hep birlikte silme ulasıp. uzlaşıya girin. Uzlaşın. Allah'ın peygamberi öldü, ölecek. Son sözü, bedavuk besi. Ey insanlar, Arap'ın aceme, acemin araba, üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Bunu riyakar takvalar dillerine dolamış, takvalı olalım filan diye. Ne? anlama geldiğini bilmediğin ayeti niye okuyorsun? Takva ne demek? Ne anlarsın sen takvada? Takva ne? Allah'ın kitabı, Allah'ın peygamberi nasıl bir takvaya çağırmış insanları? Takva dediğin şey efendim sarıkla cübbeyle dolaşmak böyle bir takva anlayışı var. Kafirlere, Hristiyanlara, efendim, Şiilere, sünnilere buğz etmek efendim takva bu. işte ne kadar tecrüde teheccüde kalkmak, günde bilmem şu kadar Allah demek vesaire bu takva. Takva işte. Çünkü Kur'an'ı yanlış anlayan yanlış uygular. Bütün bu hastalığın sebebi ne? Allah size bir kutsal kitap indirmiş. İncil. Tevrat, yanlış anladınız mı, yanlış uygularsınız. Niye din meselesi, din kavramı üzerinde duruyoruz? Özellikle, çünkü dini yanlış anlarsan, yanlış uygularsın, yanlış yaşarsın. Bir faydası olmaz. Riyadolu takvanın sana faydası olmaz. Kârı olmaz. Ya su İnna halak nākum minze kerim ve unsa bir dişi ve bir erkekten yarattık ve can nākum şu be me şu boy boy kabile kabile yarattık ya da inanç inanç millet millet <gülüyor> yarattık dini dili ırkı farklı farklı yarattık da niçin yarattın lita <gülüyor> tanışmak için niye tanışacağız ya Rabbi? اُدْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَتَلْ Evrensel din. Evrensel din. İslam evrensel bir dindir diye ezberden konuşuyor adam. Evrensel bir dindir. Neymiş bu? Evrenselliği neymiş? Ne getirmiş de evrensel bir din olmuş? Yani bir din nasıl bir din ki gerçekten bütün insanların üzerin üzerinde uzlaşabileceği evet bu her insanın tasdik edeceği bir din bir sistem din yani dinden sistemi kastediyoruz ben dindar bir insanım takva ehliyim öyle mi nasıl bir takva inne ekrameküm İndallahi etkâkim. Bütün insanlar hangi dine mensup olur ise olsun, bütün insanlara hitap ederek, İnne ekrameküm indallahi etkâkim. Sizin Allah katında en değerli olanınız takva üzere olandır. Kimi, kime hitap etmiş ayet? Müslümanlara. Çünkü Yahudinin takvası olmaz. Çünkü Hristiyan'ın takvası olmaz. Öyle mi? Takvayı yanlış anlamışsın. Takva dinin zirvesidir. Tevhid nasıl dinin temeli ise takva da dinin meyvesidir. İslam dinin zahiridir. İman dinin batınıdır. Tevhid dinin Başıdır takva dinin meyvesidir, süsüdür takva. Takvanın yani zahiri topluma yansı, yansıyan kısmından bahsediyor Allah ayette. İnne ekrameküm indallahi, ey insanlar, bütün insanlara hitap var. Şöyle tevil edilmiş midir bu ayet-i celil'deki insanlardan kasıt, insanlardan kasıt bütün insanlar değil de müminlerdir. Allah'a iman eden, Allah'a ve Resule Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselama iman eden kimseler olarak ne yapılmış? tefsir, tevil edilmiş olabilir. Ayeti böyle anlamıyoruz. Ayeti böyle anlarsak yani oradaki takvadan kasıt ey insanlar biz sizi farklı farklı yarattık. Tanışın, barışın, sevişin, bölüşün, kaynaşın, birleşin. Ey insanlar özgür olun. Ey insanlar! Allah'a ve Resul'e iman edin. Gerçek anlamda barışa girin. Barış, barışın sistemini uzlaşı temelinde barış sistemini, evrensel bir, küresel anlamda bir barış sistemini kurun manasında değil de Müslümanlara rahat olmak, günahtan sakınmak, kötülükten arınmak şeklinde böyle sadece İslam'ın içindeymiş, Müslümanlara hitap edermiş gibi anlarsak kardeşler, takvanın bir yönünü ne yapmış, gözden kaçırmış oluruz. Takva öyle bir şeydir ki, gerçekten iman edip etmediğiniz takvanızdan anlaşılır. Takva nedir o zaman? Gerçek dindar birilerine, başkalarına haksızlık etmekten ve sömürmekten uzak duran kimsedir. Gerçek insan. En iyi insan kimdir? İnne ekrameküm ekmeleküm imanen ve kulüken yani iman ve ahlak bakımından en faziletliniz insanlara hangi dine, mezhebe, ırka vesaire mensup olursa olsun zulmetmekten ve onları sömürmekten uzak duranımızdır, diyor Allah Azimüşşah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.